728 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Ebu Zer el-Gıfari'ye başkana saygı konusunda tavsiyede bulunması. Evet, Ebu Zer el-Gıfari Hazreti Peygamber'e hizmet eder, yaptığı hizmet bittikten sonra da mescide giderdi. Onun evi mescitti. Orada yatıp kalkıyordu. Bir gece Hazreti Peygamber mescide çıktı. Orada toprak üzerinde uyumuş olan Ebu Zer'i gördü. Ayağı ile dokunarak onu uyandırdı. Ebu Zer kalkıp oturdu. Hazreti Peygamber ona "Niçin burada uyuyorsun?" dedi.